Esma hanım annesini küçük yaşta kaybetmiş ve annesiz büyümüştü. Babası ikinci kez evlenmiş ve Esma hanımı babanesi büyütmüştü. 18 yaşında evlendirilen Esma hanım, iki çocuk annesi bir ev hanımıdır. Eşiyle evlendiği günden beri sorun yaşayan Esma hanım her türlü şiddeti görmüş, evlilikleri boyunca kötü günlerinin mutlu ve iyi günlerden fazla olduğunu söylüyordu. Kocası Esma Hanım'ı çoğu zaman aşağılıyor, hor görüyor ve incitiyormuş. Buna rağmen kocasını kaybetmemek için bu davranışlarının sinesine çekmiş. Kocası olmadan hiçbir şey yapamayacakmış, o olmadan asla yaşay yaşayamayacakmış gibi hissediyormuş. Eşiyle yaşadığı sıkıntılar genellikle sürekli eşiyle vakit geçiremediğinden şikayet ettiği zamanlarda başlıyormuş. Kocası Esma Hanım'ın kendisini çok bunalttığından şikayet ediyor. Evet bakalım bugün uzmanımız Esma hanım gibi evliliğinde bağımlılık yaşayanlar için neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim merhabalar ve bugün böyle canlı canlı geldik yine enerjik geldik konu önemliydi sizler ekran başına hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyelim evlilikte bağımlı mısınız bağlı mısınız bu soruyu öncelikle yayın başında size sormak istiyorum zira bugün evlilikte eş bağımlılığını konuşacağız ve sizler Adım Adım insan Instagram hesabından bizlere bu konuyla ilgili sorularınızı, sıkıntılarınızı yazabilirsiniz diyoruz. Yine terapi tadında ve bu terapinin bugünkü uzmanı klinik psikolog Gülşah Akçay Civris. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ederim. İyiyim teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bir enerjik, bilmiyorum bende bir enerji, bugün farklı bir enerji var. Hava yağmurlu, kapalı olunca ben böyle bir dinamik oluyorum. Çok ne ter. güzel. İçeriden. Sizde de bir enerji var bugün. <gülüyor> Evet konu aslında zor bir konu ama insanın hayatını değiştirebilecek, dönüştürebilecek, belki de kişisel yolculuğun en kritik virajlarından biri. Bu nedenle böyle bir konuyla aslında izleyicilerimizle beraber olmak benim açımdan da önemli. Onun getirdiği bir enerji olabilir. E, sanki bugün böyle e, bazı düğümleri çözmek için ya da bazı yerlerdeki düğümleri gösterebilecekmişiz gibi bir his var içimde. İnşallah. O, onu hissediyorum. O, o niyetle bismillah diyoruz programa. İnşallah. Ve e, yine hatırlatıyorum efendim gelsin ekrana adım adım insan. Instagram hesabındayız ve sizler şimdiden yazmaya başlayın. Programın sonlarına doğru yetiştirmemiz zor oluyor soruları. Ve tabii ki Esma Hanım. Esma Hanım'ın öyküsünü dinledik. Evet. Ee, annesiz büyümüş bir hanımefendi. 18 yaşında evlendirilmiş. Esma Hanım'ı babaannesi büyütmüş. Baba evlendiğinde e, sanırım evlendiği hanımefendi e, evliliklerini de istememiş olma ihtimal var. Esma Hanım belki yaşamak istememiş olabilir. Her halükarda babadan ayrı ve babaanneyle ile büyüyor. E, dilerseniz e, öyküye gireceğiz ama biz bu bağımlılığı bir konuşalım. Ben onu önemsiyorum. Neden insan bağımlı olur? Evet. Ne olur da bağımlı hale gelir? Bu çünkü insana bağımlılıktan bahsediyoruz. Bir madde bağımlılığı değil. Daha önceki programlarda bunu konuştuk. Bir insan neden başka bir insana bağımlı olur? Soru bu aslında. Evet. İnsanın insana bağımlılığında madde bağımlılığındaki mekanizmalar işler ama biraz daha tabii ki. Ee, söz konusu olan bir madde değil, insan olduğu için bağımlılıktaki etki süreci değişir. Şöyle ki bağımlı bir kişinin biz bağımlılığını nereden anlarız sürekli o bağımlı olduğu maddeyi temin etmek. E, o maddeden alacağı hazın ve keyfin olduğu anı düşünmek ve o anın bitmesini istememek gibi bir durum söz konusudur. ve bittiği zamanda etkisi geçtiği zamanda hissedilen huzursuzluk bir sonraki temin anına kadar devam eder. Şimdi e, ilişki bağımlılığında eş, eş bağımlılık dediğimiz durumda da e, ilişkideki kişi için aynı şey söz konusudur. Bağımlı olan kişi diğerini e, kendi benliğinin merkezine koyarak düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını onunla şekillendirir ve yönlendirir. Dolayısıyla da e, burada artık söz konusu olan şey, Maddenin nasıl temin edileceğinden ziyade ilişkinin nasıl sürdürüleceği ve karşıdaki kişiyle olan bağın aslında ilişkinin diyelim nasıl yönetileceği meselesidir. Yani kişi, kişi sürekli onu düşünür. Hani denir ya onunla yatar, onunla kalkar. Aklında fikrinde o vardır. Konuşmayı hep oraya getirir bir şekilde. Kendisinden çok onu anlattığını düşünürsünüz ki bu kişinin eşi olabilir bazen çocuğu da olabilir. Annelerde de görebiliyoruz bunu ya da arkadaşlar da görebiliyoruz. Burada söz konusu olan şey kişinin benliğinin yokluğudur aslında. Bir ben olmadığı için kendini ötekini merkeze alıp ötekinin e, hani çevresinde etrafında dönerek e, var etmeye, tanımlamaya, hissetmeye çalışır. E dolayısıyla da kendinin var olması ile alakalı bir kişi ölüm kalım meselesi gibi bir şey haline gelir. Onun kendisine karşı ne hissettiği, ne düşündüğü, nasıl davrandığı, neyi yaptığı, neyi yapmadı. E, ve bunun üzerinden de mesela onun sevgisini kaybetmemek için her şey yapabilir. Onun ilgisini kaybetmemek için her şey yapabilir. E, kendini tamamen yok sayabilir, hiçe indirgeyebilir. Ee, ve belli bir süre sonra aslında kendinin yok olduğunu veya artık olmadığını görse dahi e, bunu rasyonalize etmeye çalışır. Evet ama aslında biz bir bütünüz. Evet ama insanın zaten ben demesi doğru bir şey değil ilişkide. Yani bencil olmamak lazım. Ee, olsun ben ailemiz için kendimi feda ediyorum. Ee, i̇şte bencil olmadığım için böyleyim. Diğerleri bencil gibi rasyonalizasyonla o sistemin içerisinde kalmaya çalışır. Ve karşıdaki kişi tarafından nasıl görüldüğü, onun kendisi hakkında ne hissettiği o kadar önemlidir ki burada bu süreci yönetirken bir sahte benlik oluşur. Şimdi benlik yoktu, onun çevresinde dönmeye başladı ve onunla şekillenmeye başlarken de bir sahte benlik oluşturmaya başladı. Bu aslında ideal benlik gibidir bir taraftan. Ama içeriden beslenmediği için, ihtiyaçlardan beslenmediği için de sahte benlik haline gelir. O yüzden böyle bir ilişkide bir şeyler yolunda gitmediğinde kişinin dünyası alt üst olur. Evet. Ee, o hani sahte benlik dediğimiz şey e, aslında hepimizin olmak istediği bir benlik var ama o iç kaynaklardan beslenen bizim hayalimizdir evet. ama oradaki bağımlı olan kişinin sahte benliği bağlı oldu, bağımlı olduğu kişinin beklentileri, Aynen. istekleri onu onun hazlarına yönelik bir e, profil tekrar oluşturması sorunu zaten. Yoksa ideal bir benlik e, yani olduğumuz kendimizde olmak istediğimiz kendimizin olması normaldir. Hani bu aradaki mesafenin çok e, uzun olması sorundur. Uzak olması sorundur ama şöyle koyduğumuz zaman bu tekamüle götürür. Hı hı. Hani ben biraz tembelim ama ya da birazcık fazla ertelemeciliğim ama daha çalışkan ve azimli olabilirim. Kendimi çalışkan ve azimli olarak hayal edip buna ulaşmaya çalışmam iyi bir şeydir hı. ama… Hı. Şöyle yaparsam beni sever, böyle yaparsam beni ister, böyle yaparsam beni terk etmez. Burada idealizasyon yok zaten, değil mi? Evet. Orada var. Bir... Yani kendisini e, beklenilen yere taşımak gibi bir hedef var. Hı hı. E, dolayısıyla da aslında işte benlik olmayınca kişinin ilişkide başına gelenlerdir diyebiliriz eş bağımlılığa. Bağımlı olanların korkularından aslında bahsettik. Sevilmeme korkusu, hı hı hı. Ee, ya beni görmezse, bana değer vermezse gibi. Biraz bu korkulardan bahsedelim Bir bu korkuların da nedenleri olmalı. Evet. Neden herkes bu korkuları yaşamıyor, neden herkes bağımlı olamıyor, neden herkes e, bir kısım insanda bağımlı olabiliyor. Bunların evet. nedenlerini de girelim. Evet. Ama şu korkular önemli, sevilmeme evet. korkusu. Tabii sevilmeme, reddedilme, istenmeme, terk edilme. Yalnız kalma korkuları eş bağımlılığın en güçlü kaynaklarından biridir. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Hata yapma korkusu, bir şekilde dışlanma korkusu bunların hani biraz daha türevi olarak karşımıza çıkıyor. Ama en temelinde e, yalnız kalma ve mutsuz olmakla ilgili meseleler kişinin o içinde bulunduğu ilişkiye yapışmasına neden oluyor. Yani baktığınızda aslında ortada bir evlilik yok. Mesela inanılmaz zorbalık var, şiddet var, karı koca hukuku yok. İlişkinin hiçbir boyutunda neredeyse hiçbir surette tatmin ve doyum yok. Ama kişi öylesine hani tutunuyor ki o ilişkiye ve kişiye dönüp baktığınızda ee, yalnız kalma korkusu eğer ben ayrılırsam ya da bir şekilde terk edilirsem e, bir daha hiç kimseyle evlenemem, hiç kimseyle bağ kuramam Kimse ve hissedemem. yaşamımın sonuna kadar yalnız kalırım, yalnız ölürüm. Bu o kadar korkunç ama bir taraftan da kişinin hemen burnunun dibindeymiş gibi görünen bir felaket senaryosudur ki kişi bu senaryoyu görmemek için gözünü yumar ve yumduğunda ilişkideki her şeye katlanır olur. Çünkü hep gözünü görmek istemediği şey hemen burnun ucundaki bu senaryodur ve onun için gerçektir. Çok olasıdır. Zaten şiddete uğrarken de gerek sözel şiddete gerek fiziksel gerek duygusal şiddete uğrarken de buna inandırılır. Sen bir hiçsin seni hiç kimse istemez seni benden başkası sevmez seni benden başkası istemez. Dolayısıyla e, benden ayrılırsan eğer mahvolursun sürekli buna maruz kaldığı için buna inanır ve kendi benliğini de böyle bir noktada inşa eder. Karşıdakinin kendisini nasıl gördüğü üzerinden süreçte hani birçok çok sancılı olduğu halde bitmeyen evliliğin ya da ilişkinin böyle bir içerikte olduğunu görüyoruz. Oysa ki kişi yalnız kalmakla ilgili o felaket senaryolarına sahip olmasa hayatının farklı ilişkilerle bu evlilik olmayabilir, olabilir ama Farklı ilişkilerle sürebileceğine dair işsel bir güven duygusuna sahip olsam e, hayır ben e, bunlara katlanamam. Hani Bu şiddetin e, hiçbir boyutunu hak etmiyorum ve burada benim yapabileceğim bir şey kalmadı. Artık bunu istemiyorum deyip dur diyebilir. Ama hiçbir zaman bu sınırı çizemediği için kendisine karşıdaki kişi hep daha fazlasın, daha fazlasını isteyerek o korkulardan faydalanarak Kişiyi aslında kendisine bağımlı hale getirir. Tabii bunu bilinçli olarak da yapmıyor insanlar. Evet, Burasını değil. da söylememiz lazım ama süreçte böyle gelişir. Hani orada dediniz ya ayrılma olayı aslında biz biraz da şunu söyleyeyim. Eş bağımlısıysanız nasıl ayrılabilirsiniz değil <gülüyor> bu programın özetinde. Eş bağımlısıysanız o evlilikte nasıl bağımlılıktan bağlılığa Evrilebilirsiniz. Evet. Meselemiz bu. Boşanmak zorunda değil. Her e, bağımlı olan kişinin evliliği sorunlu olacak diye bir şey yok. Ama bağımlılığa, e, bağımlılığından kaynaklanan problemlerin olduğunu görüyoruz biz çoğu zaman. İşte belki bunları e, iyileştirmek önce bizim bağımlılığımızı onarmamızla mümkün. Fakat öyle bir şey daha söylediniz ki kendisi yani eş bağımlısı olan bir kadın düşünelim. Beyefendi üzerinden örnek vereceğim. Kendisini öyle bir bağımlı hale getiriyor ki zaten o kaynak karşısında var. Eğer annesiz babasız büyümüşse, boşanmış bir ailenin çocuğuysa, istismara uğramışsa bunların nedenlerini birazdan Aynen. konuşacağız. Kimler eş bağımlısı olabiliyor diye, buna meyilli olabiliyor diye. Karşısındaki kişi bu yarasını gördüğü anda ilacın bende. Benden uzaklaşırsan hep acı çekeceksin. Benle varsın mesajını veren bir koca bağımlılığını sürdürmesini sağlıyor. Ama bu bağımlılık ona da zarar veriyor. Yani burada aslında bağımlılıktan haz alan bir koca da, profili de görebiliriz değil mi? Yani haz olabilir belki de bu onun da ilişkiyi sürdürmek adına bildiği tek şey olduğu için çünkü biz bağımlılığı bir jenerasyondan diğerine miras bırakırız eş bağımlılığı da. Dolayısıyla genelde eş bağımlı ilişkinin sürdüğü yerde karşıdaki kişi de eş bağımlılıkla ilgili mutlaka bir mirasa sahiptir. O da bildiğini yaşadığı için güvende hisseder. Yani haz belki bunun sonucunda elde edilen bir şeydir. Mesela annesiyle babasının ilişkisi böyle olabilir. Dolayısıyla hani baktığında kendi eşinde annesine dair bir şeyleri gördüğü zaman tamam her şey yolunda bilindik bir yoldayız. Çünkü hani bilinçaltını iyi arıyor? Aşina olduğunu arıyor, tanıdık olduğunu. Olumsuz bile olsa çok ilginçtir. Olumsuz bile olsa o tanıdık olan şey ilişkide bir yapı olarak, bir patern olarak kendini üretmeye başladığında ee, i̇ki tarafta aslında bunlar rahatlıyor ama dönüp baktığımızda ilişki ihtiyaçları karşılamıyor. İlişki kişiyi iyileştirmiyor veya beslemiyor. Tam tersine kişiyi tüketiyor. Her yönden, duygusal yönden, fiziksel yönden, zihinsel yönden, ruhsal yönden. Yani çoğu zaman Allah'la ilişkisi bile kişinin bağlaşık bir ilişkide bozulur. Çünkü Allah'a da dayanıp güvenemez. Dayanıp bilse zaten içsel güven duygusu olur. İçsel güven duygusu olduğu zaman yalnız kalırsa mahvolacağını düşünmez. Dolayısıyla da ev gerek ilişkinin içerisinde hani boşanmaya giden yol gerekse hayır diyebilme ve bunun sonuçlarına katlanabilme. Yani hayır bunu istemiyorum, hayır işte bana hakaret etmeni istemiyorum bu hayırı da diyemez. Susar neyse siniri geçince demez artık ben susayım der. Yani kötü değil aslında iyi de böyle parlayınca böyle yapıyor der mesela. Oysa ki hayır parlasa bile bana bunu söylememesi gerekiyor. Ee, sinirlendiği zaman uzaklaşması gerekiyor. Kontrol etmesi. Bana e, işte ne bileyim mesela ertesi gün işte harçlık bırakmaz kadına. Hmm. Hani işte bir yere gitmesine izin vermez. Telefonunu alır. E, eğitimine yahut da kişisel gelişimle ilişkin konularda sınırlar koyar. Ebeveyn çok, yani yetişkin yetişkinine bir evlilik değil zaten bu bu tarz. Tabi bu sağlıksız bir ilişki ama bunları bile der ki ya beni çok seviyordu ondan kıskanıyor. Kıskan çok sahiplendiği için böyle kimselerle paylaşamıyor beni. İşte rasyonalizasyon, akla yakınlaştırma ile o sistemin içerisinde kalmaya çalışır, e, normalize eder bir boyutta. Hatta bundan mutluluk duyacak hale gelir o kadar çarpıtır. Ama bunların hepsi eş bağımlılığın e, birinci kuralını yani inkarı. Sağlamak için içindir. Bir dakika şu an o zaman ekran başında inkar <gülüyor> ederler mi? Acaba, <gülüyor> bir dakika ya ama ne oldu. Yani şöyle bir baktım adım adım insanda hem de kendi şahsi Instagram hesabımda. izleyeceğim bakalım eş bağımlısı mıyım? 20 yıldır evliyim falan diye. Biraz kendimize soralım eş bağımlısı olduğumuzu nasıl anlarız? Sorusundan sonra öyküyü değerlendirmeye geçeceğim. <gülüyor> Sebeplerine de aslında buradan girebiliriz belki. Evet. sebeplerinden Sebeplerini Esma Hanım'da da inceleyebiliriz. Nasıl olur. isterseniz. Ben olur. bir anket yaptım Hı? program ilanından sonra eş bağımlı olduğunuzu düşünüyor musunuz diye. 53'e kadar çıktı, %53'e kadar evet cevabı çıktı. Yani buna şu anlamda sevindim. Eş bağımlılığın ne olduğunu bilip bununla ilgili farkındalığı olan bir e, izleyici kitlemiz var. bu Sonra da %47'ye düştü bu oran. Ee, bir ara %50, %50 de eşitlendi ama, ama şunu görüyoruz. Yani iki kişiden birisi hemen hemen eş bağımlı. Dolayısıyla... Evet tanımamız, hani inkar ettiğimiz noktalar varsa bunlarla yüzleşmemiz ve burada üzerine, üzerimize düşen sorumluluğu almamız gerekiyor. Eş bağımlılığı çözmeye çalışırken kişinin eşine bunu yapmayacaksın artık bana, bana bunu söyleyemezsin, bana böyle demeyeceksin gibi bir şey yok eş bağımlılıktan çıkarken. Kimseyi yönetmeye, kimseye haddini bildirmeye falan çalışmayacağız. Kendi içimize döneceğiz, bunun kaynaklarını anlayıp içeride bir dönüşüm yapmaya çalışacağız. Eş olduğunu kişi nasıl anlayacak peki? Peki. Kişi eş bağımlı olduğunu e, tabii ki buranın oluşumu ile ilgili sebeplerden anlar. Belki Hah. şu e, şeyimize bakabiliriz. Evet verelim ee, Siz gösterin efendim, isterseniz. Ben şöyle tutuyorum. Şimdi burada bu nedir? Evet. Burada şemalarımız bu var. Bu eş bağımlılığı nasıl e, ilerlediği ile ya da mekanizması ile ilgili bir görsel. Bakın ortada bir özbenlik var. Ama bu öz benliğin kenarlarındaki kesik çizgilere bakarsak sınırları çok belirsiz. Hı hı. Yani eş bağımlı olduğumuzu veya eş bağımlısı adayı olduğumuzu sınırlarımızla ilgili sorunlarımız varsa hayır diyemiyorsak, düşüncelerimizin, duygularımızın, davranışlarımızın arkasında duramıyorsak, bunlarla ilgili çok değişken ve dalgalı bir yapıya sahipsek, çabuk etkileniyorsak, her şeyin tesiri altında kalıyorsak anlayabiliriz. Bunlar geçirgen sınırlar. Eş bağımlılığın dört tane temel ayağı var. Korku, suçluluk, utanç ve düşük özsaygı. Korkular ya ben yalnız kalırsam, biraz önce konuştuğumuz reddedilirsem, hı hı. başkasına kapılırsam, bakın bu kendinden emin olamamak demek. Hı. Ben başarısız olursam, bu ilişkide vesaire de yargılanırsam, incinirsem, aşk acıtır ya da bağlanmak ya da evlilik mesela bunu böyle anlayabilir Bu korkular... Türevleriyle birlikte varsa suçluluk ben daha çok şey yapmalıyım. Bu evliliği korumak için huzurlu olmak için ben daha çok çabalamalıyım. Hı hı. Hepsi benim hatam. Ben konuştuğum için kızdı o yüzden küfür etti bana. Ben izin almadığım için e, ya da işte tam izin almadığım için şey yapmadım e, kabul etmedi iyi, gibi. Kendi üzerine almak yanlış yaptım üzgünüm utanç ben bir hatayım. Önemli değilim, sevilmeye değer değilim, mutluluğu hak etmiyorum, kötü biriyim, sahtekarım, kusurluyum. Bir şekilde eşinin kendisine davranışlarını bunlarla meşrulaştırmak hmm. ve düşük öz saygı. Kendimi sevmiyorum, bunu yapamam, kendime güvenemem, ne yapacağımı bilmiyorum ve benimle ilgilenmesini sevmiyorum. Bunlar aslında bir taraftan da kurbanla ilgili düşüncelerdir. Eğer bunların çoğuna sahipse bu dört ayaktan evet. birini veya birkaçını bu dört ayaktaki saydığımız şeylerden, Birkaçını birden kişi o yağları kendinde taşıyorsa eş bağımlılıkla ilgili bir sürecin içerisinde olabilir. Arka plandaki dinamiklere baktığımız zaman aile öykümüzü nasıl bir ailede yetiştir, yetiştiğimizi değerlendirmek çok önemli ki Esma Hanım'ın öyküsünde bununla ilgili çok temel şeyler var. Terk edilmek ve ihmal. Bakın fiziksel bir terk edilme de olabilir bu. Çocuklar bir annenin vefatını terk edilme olarak algılayabilirler. Nasıl beni bıraktı ve gitti. Ilgili, nasıl yorumladığı ve kodlandığı ile ilgili Tabii, bu mesele. Tabii. Beni böyle. bıraktı ve gitti. Evet. Ee, eğer ölüm bir ebeveynin kaybı çocuğa sağlıklı bir şekilde aktarılmadıysa mesela annen gitti dedilerse, üzülmesin diye. İşe gitti, tatile gitti bir şeyler. Çocuk beni bıraktı ve gitti olarak yorumlayacak onu. Bu terk edilmekle ilgili ilk başlangıç noktası. Bu terk edilmeden sonra korkular başlıyor. Terk edildim sonra terk edilmekle ilgili korkular ve utanç. Ve ardından da her ilişkide bunu bekleme. Terk edileceğim. Sevilmiyorum, istenmiyorum Terk edilme bazen fiziksel bir kayıpla olur bazen de ebeveynin duygusal yokluğuyla olur. Ebeveyn orada değildir. Bedensel olarak var ama Aynen. duygusal ve ruhsal zihinsel olarak çocukla Aynen. değil. İhtiyaçlarını karşılamıyor, ihtiyaçlarının farkında değil. Onu anlamıyor, onu görmüyor, onu dinlemiyor. Onun varlığını olduğu gibi kabul etmiyor. Dolayısıyla burada bir anlamda hani var olan annenin yokluğu diye de bir kitap vardır ya var olan ebeveynin yokluğundan da bahsedebiliriz. Böyle bir ihmal de olabilir. Ya da ebeveynin uzun süreli bir çalışmaya gitmesi, çocukla bağını bu süreçte sağlıklı bir şekilde yürütememesi de eş bağımlılığın kökenleriyle ilgili önemli bir şey. Bu süreçte... Yeniden yaşantılamakla ilgili bir zorlantı gelişir. Buna Freud tekrar etme, yeniden yaşama zorlantısı diyor. Kişi ilk bağlanma nesneleriyle yani ebeveynleriyle yaşayıp da çözemediği sorunları başka bir ilişkide yeniden tekrar ederek çözme yoluna girmeye başlar aslında. Neden o yüzden sorunlu bir ailede büyümesine ama yine sorunlu bir adamla evet. evlenir ya da kadınla evet. evlenir. tam olarak bu. Orada tıkandığımız şeyi yeniden elimize bir fırsat geçirip çözmeye çalışırız. Yineleme zorlantısı Hı -hı. bu. Travmada kişilerin en anlayamadığı şeydir. İnsan yaşadığını kendine niye bir daha yaşatır? Hı -hı. Alkolik bir babanın elinde büyüp niye, niye gidip alkolik bir eşle evlenir? Evet. Çünkü o babadan alamadığını eşten almaya çalışacak. Gibi. ya da anne ile kuramadığı bağı işte eşiyle kurmaya çalışacak gibi. Ee, böyle bir disfonksiyonel ailede mesela kayıp var, ee, travmalar yaşanabilir. Başka türlü travmalar, şiddetin her türlüsü, sözel, fiziksel, duygusal. Mesela duygusal şiddet, bir annenin her şeyini çocuğuyla paylaşması duygusal şiddettir, duygusal, duygusal istismardır. Eşinin kendisine ne yaptığını, ne yapmadığını, babam böyle yaptı, böyle yaptı deyip 5 yaşındaki çocuğun yanında anlattığında o 5 yaşındaki çocuğun henüz oluşmamış sınırları biraz önce şekilde gösterilen bir şekilde oluşmakta olan sınırlar hasar almaya başlar. Şimdi artık hayır diyememe başlayacak. Gelen bir şeyi kenarda tutamama ve sürekli içeriye almaya başlama. İşte bu ayakta disfonksiyonel aileyle birlikte oluştuğunda önümüze ne çıkıyor? Öz saygıdaki düşüklük, kendisinin kim olduğu ile ilgili tümüyle olumsuz kanaatler. Böyle bir durum olduğunda zaten kendisinin kötü olduğunu düşünüyor, eksik olduğunu, yetersiz olduğunu, çirkin olduğunu düşünüyor, sevilemez olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla en azına razı olabilecek, yani kendisini besleyemeyecek nitelikteki bir ilişki. Neden? Çünkü ona layık. Ancak o olabilir. Dolayısıyla da o eline zar zor geçmiş şeye tutunup Kalıyor. onu hiç bırakmayacak. Size de soruyorlar mı acaba? Şu anlatımından şunları anımsadım. E, çekiyorum ben Tuba <gülüyor> Evet. Değil mi? Evet, Onu Hiç aklınıza geliyor mu sevgili izleyenler? Niye ee, Bir sorunuz var. Ee, sorunlu ilişkiler. Yani birisiyle nişanlanıyorsunuz, sorun oluyor, ayrılıyorsunuz, tekrar biriyle tanışıyorsunuz, i̇şte evleniyorsunuz, yine sorun. Yani şunu diyen danışanlarım da oldu benim. Ben lise hayatımda tanıştığım karşı cins baştan evlendiğim adama kadar hep sorunlu adamlar beni buldu. Çekiyorum ben bir şey var bende. O bir şey aslında aileden gelen evet. kodlarda. İşte aslında Kesinlikle. tam da özeti anlattığı şey buydu Gülşah Hanım. İlk duygularımız. İlişkilerde evet. nasıl hissettiğimiz. Bakın bu belki de altını çizmek istediğim en önemli cümle. Ne yaşadığımızdan çok nasıl hissettiğimizi tekrarlama eğilimindeyiz. Eğer görülmemiş hissediyorsak görülmeyeceğimiz ilişkilerin İçerisine giriyoruz. Oysa ki o kişi bizi görünüşte en başta en çok gören kişi olabilir. Hatta başkalarının görmediği yönlerimizi gören kişi olabilir. Dolayısıyla görülerek başlamıştır ilişki. İyi de o zaman ben nasıl beni görmeyeceğini bildim de çektim. Şimdi burası biraz işin karıştığı nokta. E, i̇lişkilerde bilinç dışımız, Karşıdaki kişinin bilinç dışı ile etkileşim halindedir. Farkında olmadan mesajlar veriyoruz. Evet yani bu bir nevi duyu ötesi algıdır. Burayı çözmek biraz zor geliyor kişiye. O zaman hani şöyle bir soru geliyor. İyi de o zaman ben ne yapacağım? Yani hani söylediğine bakıyorum. Davrandığına bakıyorum, e beni görmüş, bana değer vermiş, bana değer verdiğini söylemiş, ben de onun için evlenmişim. Ne bileyim böyle olacağını, o zaman nasıl bileceğim, nereden bileceğim? Evet doğru kesinlikle bu, bu sorular e, cevaplanması önemli ve zor sorular. Burada yapmamız gereken şey kendimize dönüp bakmak. Bizim o ilişkiden önce kendimizle ilişkimiz nasıldı? Kendimizi görüyor muyduk? Kendimizi biliyor muyduk, kendimizi tanıyor muyduk, ihtiyaçlarımızın farkında mıydık ve bu ihtiyaçları karşılıyor muyduk? Sınırlarımız var mıydı? Yoksa birisi bizden yardım istediğinde elinizde, avucumuzda ne varsa onun önüne döküyor muyduk? Hep ilişkide karşıdakini mi merkeze alıyorduk? Ne, his, ne istiyor, ne hissediyor, ne düşünüyor? Yoksa şunu soruyor muyduk kendimize? Acaba... Bana nasıl geldi söylediği, Hı. onunla ilgili ne düşünüyorum, şey. ne hissediyorum. Gerçi o beni istiyor. Ben? Ama ben istiyor muyum onu? Yoksa o beni istediği için mi istiyorum? O beni, o beni sevdiği istiyor. için mi onu seviyorum? İşte burada aslında bizim neye ihtiyacımız olduğunu. Evet. Yani ben seviyorum, beni sevdiği için onun sevmesini de seviyorum. Burada ne var? Sevgi ihtiyacı ve sevilme ihtiyacı karşılıklı. Evet. Ama sadece beni sevdiği için evleniyorum. Ee, hani var sevmek mi sevilmek mi diye e, standart sorular vardır. Severseniz acı çekersiniz, sevilirseniz <gülüyor> acı çekmezsiniz diye aslında burada tersi. Evet. Sevildiğinizi zannettiğinizde gerçek ihtiyacınızın ne olduğunu bulamadan evlendiğiniz için daha çok acı çekme ihtimaliniz var değil mi? Gerçekten sevip sevmediğini anlayamadıysa kişi karşıdakinin sevgisinde kaybolduysa dolayısıyla aslında sevgiye Hani her insanın ihtiyaç hissettiği kadar değil muhtaçlık düzeyinde bir ihtiyacı varsa o zaman o sevilmenin içerisinde kaybolması çok muhtemel. Hı hı. Hep şu örneği veririm seanslarda da eğer ilişki ilişkide karşıdan aldıklarımız bizim için ekmek ve su gibiyse yani içeride hiç yoksa içeride tam bir yoksunluk fakirlik ve muhtaçlık yaşıyorsak kendimizi sevemiyorsak Kendimizi besleyemiyorsak, kendimizi görmüyorsak, karşıdaki kişinin verdiği şey ekmeğimiz suyumuz gibi olur. Dolayısıyla da bu ilişkide bağlaşıklığa gideriz. Oradan geldiği zaman ondan vazgeçemeyiz. Çünkü bir daha gelecek mi bilemeyiz. Ama kendimizi doyurabiliyorsak, kendimizle bağlantıdaysak, kendimizi sevebiliyorsak, affedebiliyorsak, kendimize şefkat gösterebiliyorsak, kendimizi içeriden motive edip hayat yolculuğunda ilerleyecek adımlar atabiliyorsak, zenginleştirebiliyorsak kendimizi, düştüğümüzde kalkabiliyorsak ilişkide bulunduğumuz kişi bize biraz çayla kek gibi gelir. Yani lüks. Evet zenginleştirir, keyif verir, güzelleştirir olursa memnun oluruz. Ama olmazsa da hayatın olmazsa sonu değil Olmazsa devam ederiz. Susuz yapamayız ama. Su ve ekmeği kendi içimizden bulak. Bunu şey gibi algılamayın kıymetli izleyenler. Yani acaba maddi olarak ayakta duramayan insanlar acaba Hiç, daha tabii, mı çok tabii. bağlanabiliyor eşlerine diye düşünebilirsiniz. Bu arada ben bununla ilgili bir Instagram videoma ofis sonrasında bir şey attım, video. Bir bakın olur mu ona? Orada ben ben de yanlış anlaşım. Çünkü güçlü olmak, psikolojik olarak güçlü olmak, zihinsel olarak güçlü olmak her türlü insana bağımlı olmanın önüne geçecektir. Orada anlattığım bazı şeyler var. E, bu programdan çalmak istemiyorum. Ama o kadar güzel bir şey ki evet peki Esma Hanım, Ev Hanım'a mesleği yok. Şimdi mesleği olmayınca ayakta duramayacak zannediliyor. Evet. Halbuki bizim çocukluğumda, benim apartmanımda, bizim apartmanımızda büyüdüğüm, böyle e, demet evler tarafıydı SSK blokları bilmiyorum izleyenler var mıdır Hı. orada komdan ve orada büyüdüm e, örgü yaparlardı Evet örgü makineleri Kesinlikle. vardı evde. Hı. Yelek satarlardı, evet. dantel yapıp satarlardı. O zaman çok meşhurdu, sıkı iğne. Annen hı hı. bile çeyizme benim çok yapmıştı. Patik örer satarlardı. Hı hı. Şimdi günümüz dünyasında tabii size göre hava hoş, bağımlı olmazsınız. Çünkü paranızı kazanıyorsunuz. Ama ben çok güzel bir yerde olup, avukat olup, doktor olup, öğretmen olup, akademisyen olup, kurgusuna bağımlı kadınlar da biliyorum ve çalışıyoruz tabii. da. Kesinlikle. Kesinlikle. Burada bir ayrıma varmak lazım. Çünkü kendini kendi değer vermiyor. Kendine diploması varsa, sigortalı işi varsa... Ben bir birey olabiliyorum ayrı. Onun dışında ekmeğim aşım kocamdan geliyor. Ne yapacağım ben nasıl bağımsızlaşacağım? Evet. Biz burada hangi bağlılıktan bahsediyoruz? Biraz önce saydığım özelliklerden hiçbirisinde kendi kendine istediğini almak diye bir cümle kurmadım. Yok değil mi? Orayı biraz açayım diye. <gülüyor> evet yani çok çok önemliydi gerçekten. Çünkü burada biraz takıntılı olduğumuz bir nokta var. Yani e, kendi ayakları üstünde durmak dediğimiz şeyi başka fiziksel anlamda ihtiyaçlarını karşılayabilmek olarak algılıyoruz. Bununla birlikte asıl mesele insanın duygusal ve zihinsel olarak ayakta kalabilmesidir. Benim eş bağımlılıkla ilgili karşılaştığım durumların yüzde yetmiş çalışan hanımlar. Yüzde yetmiş beşi diyorum. Bakın altını çiziyorum. Dolayısıyla da bağımsızlık ayrı bir şeydir. Eş bağımlı olmadan ilişkide bağ kurabilmek, güvenli bağlanma ayrı bir şeydir. Evet bir kadının bağımsız olabilmesi ve fiziksel şartlarda kendi ayaklarının üzerindeki hisseden bir şey istemeden hayatına teknik olarak devam edebilmesi çalışmasıyla doğru orantılı. Bununla birlikte duygusal olarak kendi ayaklarının üzerinde durmasının çalışmasıyla doğru orantısı yok. Çok doğru. Varsa da çok düşük bir korelasyon evet. var. Yani sıfır diyemeyiz belki ama düşük bir orantı var. Dolayısıyla da buraya takılmamak lazım. Kişi duygusal olarak kendi iç kaynaklarını kullanıp ben biriciyim. Yeryüzüne benden bir tane daha benzeri gelmedi. Bu narsistik bir biriciklik değil ama <gülüyor> bunu da altını çizelim. Yanlış anlaşılmasın değil mi? Evet, bu gerçek varlığımızın farkında olmak, kıymet vermek. Görülsem de görülmesem de varım. Karşıdaki beni sevse de sevmesede sevilebilirim. Ya da seviliyorum annem, arkadaşlarım. Seviliyorum, hadi sevilmiyor diyelim evet. ki. Gerçekten bazen çok ağır öykülerle karşılaşıyoruz. Yani Annesi, bütün işi, hikayelerde koşullu yani. sevgi var. Hı hı. Ee, sözünü dediği için, sözünü dinlediği için sevmiş anne. İşte üniversiteyi kazandığı için baba sevmiş. Patronu işleri zamanında bitirdiği için aferin demiş vesaire. Yani hep koşullu almış. Bununla birlikte... Bu deneyimin kendisi kişinin kendisiyle ilgili bir şey söylemiyor. Çevresindeki ilişkilerle, kişilerle ilgili bir şey söylüyor. Baktığımız aynadan kendimize değil, biraz da aynayla ilgili fikre edinmek lazım, değil mi? Evet, çok önemli. Şimdi öyle sorunca şimdi herkes kendine soruyor, şey, işine soruyor. <gülüyor> Beni niye seviyorsun? Bilmem düşünmedim. Bence bu çok güzel bir cevap. Hani beni, beni hiçbir şey için sevme. Benim ben olduğum için. Ya, bilmem düşünmedim. Yani. Sebepsiz yere. Biliyorum nedeni yok değil mi? Ne kadar samimi ve masum geliyor. Kesinlikle Sorabiliriz etrafımızı. <gülüyor> Esma Hanım'a e, vakitte, çok güzel konu vakitte daralıyor ama Esma Hanım'a ne söylersiniz? Evet, şimdi Esma Hanım'ın önce sorun çözme becerilerini anlamaya çalışırım. Mesela eşiyle tartıştı, eşi dövdü veya da ağır hakaretler etti. Ertesi gün ne yapıyor? Bunu çok merak ederim. Açıp beş bölüm dizi mi seyrediyor? Kendini temizleye mi veriyor? Mutfağa girip akşama çeşit çeşit yemekler mi yapıyor? Eşine kavga ettiğinin telafisi için güzel bir soframa hazırlıyor. Evet telefonu eline alıp bir o arkadaşını bir öbür arkadaşını arayıp sabahtan akşama kadar ağlayıp dert mi yanıyor? Ne yapıyor? Kaynaklarını anlamak için önce sorun yaşadığında başa çözmek için ne yapıyor ve ne yapmıyor bunu anlayıp bunu fark etmesini isterim. Ardından e, kendi ile ilgili öz kaynakları ile ilgili farkındalıklarını anlamaya çalışırım. Neleri iyi yapıyor? Nelerin üstesinden geldi bugüne kadar? Bir şeyleri çözdüyse nasıl çözdü? Bir şeyler daha iyiye gittiğinde nasıl gitti? Yani kaynakları neler? Evet yapamadıklarını ve yapabildiklerini anladıktan sonra kendini fark etmesi ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerçekte neye ihtiyacı var, ilişkiden bağımsız olarak neye ihtiyacı varı anlamasını isterim. Mesela çoğunlukla bu mutlu olmaktır. Peki neler mutlu ediyor sizi hayatta ilişkiden başka? Bir şeyler öğrenmek beni mutlu ediyor. İşte yeni insanlarla tanışmak beni mutlu ediyor. İşte doğal beni mutlu ediyor, iyilik yapmak beni mutlu ediyor, kendimi geliştirmek beni mutlu ediyor. O mutlu eden şeyler çoğunlukla eşten bağımsızdır. Kendi kaynaklarıyla gerçekleştirebilecek bir şeylerdir. Dolayısıyla bu içerideki öz kaynaklarıyla elde edebileceğim mutluluğu, mutluluk yollarını, bunların önünde varsa engelleri nasıl aşabileceğini fark ettirmek, ve neye ihtiyacım var sorusunu benden ne istiyor sorusunu yerine koymasını sağlamak. Evet. En önemlisi bu neye ihtiyacım var. Benden ne bekliyor sürekli onu uydu haline getirecek ve işin gerçeği daha gerçekliği daha değerli ve sevilebilir yapmayacak. Yani hani bir anlamda ayaklarının altına paspas gibi serilecek. Yani kimse paspasa çok da kıymet vermez yani ayağını temizler önemli bir şey değil mi? Ama Koyduğunuz çok kıymetli yani. bir e, tabloyu ne yaparız duvara asarız ve bakarız ona. Bakarız ve hoşunuza gider. Şimdi o tablonun kendinde bir kıymet var. Bir özel olan bir şey var onu yapan. Şimdi kişinin kendisinin de kendi değerini fark etmesi ve fark ettiği bu değere yönelik olarak kendine davranması. Fiziksel sağlığına dikkat etmesi, öz bakımına. Bunun içerisinde beslenmeden tutun uyumaya, dinlenmeye, doktor kontrollerine varana kadar birçok şey giriyor. Aynaya bakması ve göz bebeklerinde gördüğü kişiyi sevmesi. Duymak istediği cümleleri kendisine söylemesi. Evet. Hani sen çok güzelsin, çok tatlısın, çok kıymetlisin. Hani biriciksin dedik ya mesela aynaya baktın hani bunlar çok klişe gibi gelebilir ama emin olun. İçimizdeki çocukla aslında biraz oraya doğru geçeceğim şimdi ne yapmalı Esma Hanım. İçinde yaralı bir çocuk var onun. Evet. Terk edilmiş, istenmemiş sonrasında. Babasız ee, ve annesiz büyümüş babasız aslında. Babasız ve annesiz büyümüş Esma. yani çok boyutta ihmal edilmiş. Dolayısıyla içindeki çocuk nasıl bir kenara belki üzülmüş bir köşeye başını eğmiş, küsmüş ve hiçbir şey istemeden donup kalmış bir çocuk var içinde. Şimdi böyle bir çocuğu gördüğümüzde ne yaparız? İlgi gösteririz. Değil mi? Önce yavaş yavaş yanına yaklaşırız. Ürkütmemek için. Çünkü bu çocuk küsmüş. Kendini kapatmış. Seslenince hemen kucağına atlamaz. Önce güvenini kazanmak gerekir. Onun yanında e, onu olduğu gibi kabul ettiğimizi hissettirmek gerekir. İşte Esma Hanım'ın da içinde yaralı bir çocuk var. Ve bu yaralı çocuğu, onun ihtiyaçlarını karşılayarak doğal çocuk ve sağlıklı çocuk haline getirebilir. Ee, ona önce güvende hissetmeyi, ihtiyaçlarının karşılanabilirliğini, hı hı. <gülüyor> ihtiyaçlarını fark ediyorum ve senin ihtiyaçlarını karşılıyorum. İşte neye ihtiyacın var sorusu bu yüzden önemli. Çok. O zaman içimizdeki çocuk o köşeye oturmuş büzülmüş çocuk ne yapacak? Kalkmaya başlayacak, dolaşmaya başlayacak, tebessüm etmeye başlayacak sonra elini tutacak. Kimin? Self dediğimiz özbenliğimizin. Bunu özbenliğimizle yapıyoruz. Çünkü içimizdeki o çocuk bizim yaralı tarafımız, yanlarımızdan birisi. Ve işin gerçeği hepimizin birden fazla sayıda yaralı yanı var. Hepimizin Hepimizin. çok güzel. Hepimizin. Yani de dahi. Hepimizin. Yani belki daha çok bizlerin. Yani bu alanda çalışan kişilerin. Çünkü biz de o yaraları iyileştirirken o yaralardan alıyoruz. Tabii ki. Terapi nedir? Biri diğerinden daha dertli. Daha yaralı iki insanın sohbetidir. Şu anda yaptığımız sohbet gibi değil mi? O yaraları hissettiğimiz için bu yolculuğa çıktık ve bu bilgileri öğrenerek kendi yaralarımızı sarmaya çalıştık. Ve hiçbirimiz tam değiliz, hiçbirimiz mükemmel değiliz, hiçbirimiz yarasız değiliz. Ama hiçbirimizin de acizlenip kendi yaralarımızı sarması için bir başkasının önüne kendimizi bırakıp beni iyileştir demeye de hakkı yok. Evet. Kendimiz yapacağız. İş başa düşecek her zaman olduğu gibi. Ee, biraz e, Esma Hanım'ın hikayesini dinledik. Ona çok güzel önerilerde bulunduk ama şu an ekran başında izleyenler sorular muhakkak var, yazmıştır sorular. Ben daha bakamadım telefona elim alacağım ama. Ee, şimdi şöyle de bir durum var. Ee, tam aklımda ha, şimdi geldim. Aynı anda çok şey yine kafamda var. Diyorsunuz ya psikolog gördüğünüz zaman ay nereye uzanayım çocukluğuma nasıl ineceksin diye. <gülüyor> İşte bu aslında anlattığımız mesele. Evet, yani o çocukla inme öyküsü buradan başlıyor. Hepimiz. Özbenliğiyle tanıştırması, o uzaklaşması, aradaki mesafeyi kapatması çok önemli. Şimdi çoktan gelmiş sorular. Hemen şöyle bismillah diyelim. Efendim adım adım insan hesaplarındayız ve sizden gelen sorulara başlayacağım. Öncesinde okuma yapıyorum yanlış bir şey varsa <gülüyor> okumayım diye bazen pot kırıyorum. Ee, şöyle... Fatma Hanım'ın sorusu. Fatma Çalışkan selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim ve yine söylüyorum adım adım insan. Şurada bakın hop geldi. İşte buraya yazıyorsunuz biz de cevaplıyoruz. Hemen başlıyorum. Fatma Çalışkan selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam dedik yine. Hayırlı programlar. Ee, hem bağımlıyım hem de sizin başlarken söylediğiniz gibiyim. Ee, ifade ettiğim şeyleri söylemiş. Çok yararlı bilgiler veriyorsunuz. Rabbim yer ve yardımcısınız olsun. Ee, selamlar demiş. O selamı okumuş olalım. Ayşe. Diyarbakır merhabalar efendim benim e, sorum şu insan çok sevdiğine bağımlı olabilir mi? Evet insan çok sevdiğine mi bağımlı olabilir de benim tonlamam olsun. Evet Hı. aşırı bağlanma bir bağlaşıklık işareti olabilir. E, bu aşırı sevdiği kişiyle ilişkide sorun çıktığında ne yaptığına bağlı olarak değişir. Eğer ufacık bir kırgınlık küsük olduğunda kişinin e, kıyameti kopmuş gibi oluyorsa ee, sanki e, günü, haftası, ayı mahvoluyorsa ve onunla e, arayı düzeltmeden hiçbir şey yapamıyorsa, mutlu olamıyorsa o çok sevdiği kişiyle arasındaki ilişki bağlaşık ilişkidir. Ama o çok sevdiği kişi kendisinden kaynaklı bilerek veya bilmeyerek bir sebeple sorun yaşadı ve uzaklaştıysa, bunun için içine dönüp yüzleşip sorunu görüp elinden geleni yaptıktan sonra rıza gösteriyor ve hayatına devam edebiliyorsa, bu sadece çok sevmedir bağlaşıklık değildir. Şimdi bunu tamamlayacak çok enteresan bir hikayesini paylaşmış adım adım insanda bir takipçimiz okumak <gülüyor> istiyorum onu. Şerife Hanım merhabalar ben 20 yıldır evliyim. Eşim son yıllarda benden soğuduğunu belirtti. Ben bunu öğreneli 9 ay oldu. Sebebi onun ile benim aramda yaşanan sorunların birikmesi, çözüm odaklı olmamamız, birbirimizi değiştirmeye çalışmamız ve haklılık savaşı idi. Mahremimiz kalmadı, hmm. ailesi girdi olaya demiş. Ben ailemi katmadım uzak tuttum, beni aldattığını bildiğim halde, burası çok önemli bakın. Beni aldattığını bildiğim halde çok acı çeksem de beni en çok o sevdi ömrümde. Hmm. Bak çok enteresan bir cümle. O yüzden ondan vazgeçemiyorum. Aramızda iletişim var ama sohbet yok, yatak odası sorunumuz da yok. Sizce bağımlı mıyım yoksa eşim vesvesede mi? Bence öyle hayatını bekar gibi gezerek yaşıyor. Ayrıca ben çalışan ekonomik durumu iyi birisiyim demiş. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir örnek. Evet buyurun. Ee, Uzunca bir mesajdan. Tabii ki harcından. bu bilgiler üzerine hani tanı koyar gibi konuşmak hoş değil. Fakat <gülüyor> e, burada hükmen bir evlilik kalmamış gibi görünüyor. Fakat ilişkiyi sürdürme ve o kimse onun gibi sevmedi duygusunu kaybetmemek için ilişkide kalmaya çalışma var. Bu bir bağlaşıklık gibi görünüyor, eş bağımlılık gibi görünüyor. Ee, bu ilişki sağlıklı bağlanmaya evrilebilir mi? Evet. Ama önce başkası beni onun gibi sevmez korkusundan kurtulması gerekiyor kişinin. Evet. O nasıl seviyor mesela? Sevme şekli değil mi? <gülüyor> başkası onun gibi sevmez ama o seni aldatmış. Sevme şeklinde o mu vardı acaba kodunda? Yani burada ya. karmaşık şeyler var. Hani e, inkardan çıkıp yüzleşme zaten bağlaşıklığın ilk aşaması. Ben de. O yüzden biraz derinlerden Yansoluz. girdik. Evet. İçten çocuğa kadar indik. Ee, evet. tabii ki kendimizi hani etiketlemek değil. E, böyle kendimize acımasızca neşter atmak değil yapmak istediğimiz şey. Fakat ilişkide bağlaşıklık örüntülerimiz varsa bunu görerek bunun içinden nasıl çıkacağımıza dair bir niyet almak bağlamında bunu ele alalım. Yoksa bazen ya ben evet bağımlıymışım noktasında kişi de ayrı bir depresif sürece girebiliyor. Yani gerçekten bu bilgilerin acza neden olmasını yüzleşmesi. istemem. Evet, evet. Ee, da sebep olabiliyor. Şimdi bir izleyenimiz Fatma Hanım merhaba Tuba Hanım. çok güzel program yapıyorsunuz demiş. Teşekkür ederiz efendim konuklarımızın katkılarıyla. Ben de tükendiğimi hissediyorum. Bağımlı hale getirildim maalesef. Öğretmen olmama rağmen. Çalışmama izin verilmedi her şeye karar veren karşı taraf oldu demiş kocası için ve ben bağımlı oldum galiba şimdi hiçbir şey yapamıyorum işte o çocuk benim demiş. Hmm. Ne söyleriz bu öğretmenimize var mı bir öneriniz? Şimdi burada bir kurban söylemi var izin verilmedi gibi ee, karşı taraf izin vermediğinde ve bu konuda ısrarcı olduğunda kabul edenin bir olduğunu kabul etmemiz gerekir. Karşımızdaki kişi bir şeyleri bizden isteyebilir, bu konuda ısrarcı olabilir ve bu isteği gerçekleştirilmezse olmayacağını söyleyebilir. Bu ısrarı karşısında kabul göstermek bizim seçimimiz ise bağımlı hale getirildim demememiz gerekir. Bağımlı oldum demek daha doğrudur. Neyi seçtiğimizi fark ederek sorumluluğunu alırsak bağımlılıktan çıkabiliyoruz. Ben artık kendi başıma bir şey yapamamaya başladığımla ben artık kendi başına bir şey yapamaz hale getirildim arasında çok fark var. İkincisinde sorumluluk almıyor kişi, kurban ve zorba ilişkisi kuruyor. Birincisinde evet sorun var ve bunda benim de seçimlerimin etkisi var noktasına geliyor ve bu nokta değişimin başladığı noktadır. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Evet. Aysun Hanım'ın sorusuyla devam edelim. Tuğba Hocam. Daha doğrusu soru değil de yani bir yorum yapmış ama kendisine anlatmış bağımlılık mevzusuyla alakalı. Eşi, ben de eşime bağımlıyım diyor fakat eşim çok iyi birisi. Her işimi o halleder beni hiç yalnız bırakmaz. İyi günümde kötü günümde hep yanımdadır. Babam çok kötü alkolik bir babaydı. Eşim ise tam tersi demiş. Evet. Çok güzel oldu iki mesajın arka arkaya gelmesi. Birincisinde biraz zorba kurban ilişkisi vardı. Burada da kurtarıcı kurban ilişkisi var. Şimdi <gülüyor> sadece zalim zannediyorlar şeyi. <gülüyor> evet yani, güzel oldu o yüzden. Hı -hı. Bazen bir dediğimizi iki etmeyen hatta lep demeden leblebiyi bilen ve bütün ihtiyaçlarımızı karşılayarak hayatta hiç emek, hiç çaba, hiç gayret göstermeden her istediğimizi elde etmemizi sağlayan eşler de bizi bağımlı hale getirirler. Çünkü kendimizi keşfetmemizin, problem çözme becerilerimizin ortaya çıkmasının bu süreç önüne geçer. Düştüğümüzde kalkamayız o kişi hayatımızda olmazsa. Genellikle bu tür ilişkilerde eşlere, yani Allah vermesin bir kayıp söz konusu olduğunda geride kalan kişinin çöküşü çok feci oluyor. Ve yıllar sürüyor, 10-20 yıl kadar süren bir yaz süreci oluyor. O yüzden evet bu güzel gibi görünen bir, e, i̇lişki türü fakat sağlıklı değil. Hani şey gibi düşünün çocuk büyütürken çocuk suyu istemeden su mu istiyorsun deyip suyu verirseniz uyumak mı istiyorsun deyip yatağa alırsanız o çocuk konuşmuyor. Evet. Konuşmanın gecikme sebeplerinden birisi konuşmasına izin verilmemesi, Hı. istemesine izin verilmemesi. Veya hayal çocuğu. gücünün gelişmemesi kendi Aynen. değil mi? Yani Sürekli oyuncak alınan için. çocuklar mesela Hı. değil mi? Dolayısıyla da ilişkide karşı tarafın e, bu... Güzellik ve iyilik gibi zannedilse dahi aşırı vericilik, aşırı bağlanma kesinlikle eş bağımlılığın tezahürlerinden biridir. Bunu yani inkar etmememiz çok önemli. Bunu savunmamak. Hani bağımlıyım diyor ama burada bir mutlu bağımlılık var gibi. Evet. Dünyanın, dö bin bin bin dünyanın bin bir türlü hali var efendim. Ben babasını küçük yaşta kaybetmiş bir kız çocuğuyum ve annemin çok zorluklarla ayakta kaldığını, babamın ölümüyle beraber her şeyimizi kaybedip sıfırdan bir hayata başlarken benim odaklandığım nokta hayatımı nasıl kurtarabilirim oldu. Şimdi bazen derler ya işte yani işte, işte kocanayı ezilme, diploman ağlık, benim o değil. Ben nasıl ayakta durabilirim? Bunu düşünüyorum. Çünkü benim bir baba figürü yok, bir kurtarıcı yok, bir şey yok ne yapabilirim? O havuzun içinde yüzerek büyümeye çalışınca şunu gördüm ben. Çok küçük yaşta kimse yanında baki değil hı hı. bana bunu hayat öğretti. Dolayısıyla evet çok güzel Allah daim etsin muhabbetinizi eşinizle. Ama ola ki dedik ki bir, bir şey olabilir kaybedebilirsiniz olabilir boşanabilirsiniz dilemeyiz bunu. Ama dünya hali her şey olabilir bugün evet. insan için öyle değil mi? Peki o zaman ben şu soruyu soruyorum çocuklarımızla da böyle yetiştirelim diye yani 6 yıldır bağırıyorum bu ekranlarda. Anne baba olmadan kendi ayaklarının üzerinde durabilen bireyler yetiştirelim ki eşi bir yere gittiğinde herhangi bir boşanma olduğunda Allah vermesin bir ölüm yetim olduğunda hayatı kararmış yıllarca yaz içerisinde karalar bağlamış bireyler olmayalım ki bu da İslami değil zaten değil mi Tabii ki yani bir de hani bazen insanın imkanları da değişebiliyor Tabii Dolayısıyla o imkanları olmadığında da yapamayabilir karşıdaki kişi Bazen maddi imkanlar bir iflasla birden bire sıfırlanıyor Evet Dolayısıyla da kişi artık o imkanları gösteremediği için Eskiden yapabildiği şeyleri yapmıyor. Bu da çöküme neden oluyor. Tabii o yüzden mesela anneniz size ben nasıl ayakta kalabilirim sorusunun cevaplarını hayata geçirmeniz için alan açmış. Evet. Eğer sizin ben onun babasını da aratmamalıyım, onun boşluğunu da doldurmalıyım, bir dediğini iki etmemeliyim, ona hiçbir şeyin ihtiyacını hissettirmemeliyim noktasında anneniz kurtarıcınız olsa idi, ben böyle olmaz. Burada olmazdım. <gülüyor> Çok doğru. Dolayısıyla da eş bağımlılık ebeveyn ilişkisinde, karı koca ilişkisinde, arkadaş ilişkisinde de vardır. Ben iki kız arkadaş arasında da eş bağımlılığı çalışıyorum. Özellikle de ya harama girmeyelim, biz birbirimize dayanalım, birbirimizin bütün yakınlık ihtiyacını karşılayalım deyip hani erkek de olabiliyor, kız da olabiliyor. Çok yakın arkadaşlar bir bakıyorsunuz eş bağımlı. Yani birbirlerine madde bağımlısı gibi bağlanmışlar ve öyle noktaya geliyor ki biri evleneceği zaman kriz çıkıyor. Düşünün. Dolayısıyla da hani bu alanda bütün ilişkilerimizi gözden evet, geçiriyor. Bağımlılık aslında her türlü ilişkide mi Evet ama evet, evlilikten gidiyoruz evlilikten ama geniş gidiyoruz. bakmak lazım. Pekala e, Adalet Hanım. Kendi hikayesini paylaşmış bizde DM yoluna bakıyorum şu an DM yoluyla göndermiş adım adım insana. Esma Hanım'ın öyküsüne çok benziyor. Hı hı. Şöyle ki beni babaannem büyüttü. Anne baba sevgisinden uzak büyüdüm ve 16 yaşında evlendim. Ve eşime çok çok bağlıyım. Onsuz bir yere gittiğimde kendimi yetim ve öksüz gibi görüyor ve korkuyorum. Her yere onunla gitmek istiyorum. O olmayınca gerçekten korkuyorum. O da bana karşı aynen öyle 26 yıllık evliyim anne baba yaşıyor üç çocuğum var ama hayatımda eşimden başka hiç kimse yok gibi bağlıyım. Çok güzel bir noktaya geldi. Evet. Biraz önce çözümlerde biz kendimizle olan ilişkimizden bahsettik. Hı -hı. Şimdi ben bitirmeden başkalarıyla ve dünya ile olan, bir de Allah'la olan ilişkimize gelmek istiyorum çözümler için. Hı -hı. Eş bağlıların genellikle sosyal hayatları biraz fakirdir. Çünkü o ilişkiden çok fazla doyum aldıkları için. Ee, başkalarıyla olan süreçlerinde ya olmasa da olur noktasında olurlar veya da zaman bulamazlar, enerji bulamazlar, kaynak bulamazlar. İşte bu noktada eş bağımlılıktan çıkmanın yollarından birisi başkalarıyla olan ilişkilerimizi zenginleştirmekten geçer. İkinci yol. Üçüncü yol dünya ile olan ilişkilerimizi geliştirmekten geçer. Bu dünya için daha büyük amaçlarımızın ve hedeflerimizin olması. Arkamızda bu dünya için iz bırakabilmek ve dördüncüsü Allah'la olan ilişkimizin iyileştirilmesi gerekir. Çünkü korkulardan bahsettik bakın. Terk edilmekten ve korkulardan. Herkes ve her şey bizi terk edebilir. Ama her durumda ne hani diyor ya ayet, İnna Allah, Allah bizimle beraber. Yani onun bizimle beraber olduğunu, gördüğünü, gözettiğini ve bizim dışımızda gelişen şeylerden dolayı bizi hiçbir zaman... E, tümüyle ve mutlak bir şekilde çaresiz bırakmayacağını, mutlaka bir kapının açılacağını, akden ve kalben bildiğimizde, Allah'la ilişkimizi de bağımlılık değil, güvenli bir bağlanma üzerinden geliştirdiğimizde bu bağlanma yolculuğundan çıkabiliyoruz. Şunu söylemem çok önemli, dünyada bütün bağlılıkla, bağlanmayla ilgili tedavi programlarında bir manevi boyut var. Allah'la ve aşkın olanla ilişkinin iyileştirilmesi. Bizler bu anlamda daha belki şanslıyız ama orada da imani noktada ve Allah'la ilişkimiz noktasında biraz daha ezberlerin ötesine geçmemiz gerekiyor. Ee, orada da hani sevap günah hesabıyla değil Allah'la ilişkimizi daha deruni bir boyutta teslimiyet e, ve tahkiki iman boyutunda yaşamamız gerekiyor. Zaten buradan bir şeyleri toparlarsak dışarıdan da başlarsak sana geliyoruz. İçeriden evet. de başlarsak dışarıya geliyoruz. İki yolda çıkışa götürüyor inşallah. Tüm bağımlı olanlara o zaman e, hani korkanlara yalnız kalırsam ne yaparım? Çaresiz kalırsam kimse olmazsa ne yaparım ben? Kocam olmazsa karım olmazsa çocuğum olmazsa arkadaşım olmazsa diyenler. Belki Duha suresini hatırlatmasını yapalım. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Önce Rabbim var. Evet. Bu mesajı evet. vermiş olalım. Hazırsın. Programın sonuna geldik Gülşen Hanım. Çok keyif alıyorum sizinle program Aa, yapmaktan. Bunu aynen. hep söylüyorum, ifade ediyorum. Ee, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür i̇lminize, ediyorum. yüreğinize sağ sağlık. Sağ ol. Benim için de gerçekten e, çok keyifliydi. Umarım istifadeli olmuştur, vesile olmuşuzdur. Bizler de bu süreçte paylaşarak iyileşiyoruz. E, birbirimize dua edelim. E, dua da aslında bir birlikteliktir. ötekiyle olan birlikteliktir. Onlar bizi gördüler, duyuyorlar ama biz de kayben hissediyoruz, hissediyoruz onların enerjilerini ve bu güzel ve güçlü bir şifa dalgası oluşturabilir ve Sevgiyi daha sağlıklı bir şekilde deneyimledikçe aslında bunu sağlıklı bir şekilde de çevremize aktarabiliriz. İnşallah. <gülüyor> sağlıklı sevmek ve sevilmek dileğiyle diyerek efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ve bugün evlilikte eş bağımlılığını konuştuk. Esma Hanım'ın öyküsünü değerlendirdik. Uzman Klinik Psikolog Gülşah Akçay, Civriz bugün terapistimizdi. Ve sizleri de seans stüdyomuza aldık ve ağırladık. Umarım memnun kalmışsınızdır efendim diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. kalın.